Güzellik Yarışması Zeus, kuşlar arasında bir güzellik yarışması düzenlemiş. İçinizde en güzeliniz kimse, kuş ulusuna o kral olsun, demiş. Kuşlar hemen bir su başına gitmişler, yıkanmışlar, taranmışlar, iyice süslenip püslenmişler. Ama karga kendisinin kara kuru, çirkin bir kuş olduğunu, nedenli yıkanıp taransa da yine güzelleşemeyeceğini bildiğinden bir kurnazlık düşürmüş. Taranırlarken öbür kuşlardan düşen tüyleri toplamış... ...kanatlarına, bacaklarına, sırtına bu tüyleri takmış takıştırmış. Bir güzelleşmiş, bir güzelleşmiş ki doğrusu o kadar olur. Neyse, yarışma zamanı gelmiş çatmış. Tüm kuşlar Zeus'un önünde toplanmışlar. Zeus her birine azıcı gözüyle bakmış. Derken bizim kargayı görmüş, çok beğenmiş. Doğrusu ya, içinizde en güzeliniz bu. Bundan böyle... Kralınız o olsun. Kuşlar bunu duyunca hemen karganın üstüne atılmışlar. Her biri kendi tüyünü kapıp kargadan geri almış. Bizimki yine o eski kara kuru çirkin karga olarak ortada kala kalmış.